Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Halim Kara. Hoş geldin Halim. Teşekkür ederim. E, Halim Kara, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor kendisi. E, Halim'le bugün Osmanlı'yı tahayyül etmek, tarihsel romanda Fatih Temsilleri adlı kitabından yola çıkarak biraz roman ve tarih ilişkisini ve e, bir de e, Fatih özelinde bir... E, Padişah'ın temsilinin çeşitli dönemlerde ele alınışı üzerinden aslında belirli anlamlarda bir ulus tahayül etmeyi ve tarihi yeniden inşa etmeyi konuşacağız. Evet. Bugün <gülüyor> ki zaten Osmanlı'yı tahayyül etmek dediğimizde değil mi? Ee, belirli bir imaj yaratmak, belirli bir e, imajı topluma kabul ettirmek evet. ve onu öyle kabullendirmek söz konusu olduğunda romanların... Herhalde kuşkusuz çok özel bir yeri var. Diğer. Özellikle tarihsel romanlar. Evet mesela evet. yani. Ya, bu, buradaki tahayyül tabii ki şeyi ima ediyor. Hmm. Üretimi ima ediyor. İcat ediyorsun aslında. Ee, bu icatta hmm. e, değişen toplumsal ve siyasi koşullara göre değişiyor. Hmm. E, aslında çok Osman, git, Osmanlı mi? içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'de Osmanlı'ya yaklaşım her zaman. Aynı olmamış evet. sürekli değişen dinamik bir süreç aslında. Peki burada senin özellikle Fatih Sultan Mehmet'e odaklanman e, yani neden özellikle onu seçtin? Ya da niye Abdülhamit değil ya da ikinci Abdülhamit Yavuz Sultan Selim? E, çünkü ben tabii tahmin edebiliyorum neden e, evet. e, Fatih oldun. E, şöyle biraz e, benim de Fatih'le olan e, ilgimle de ilintili olabilir ama aslında merak daha çok bir de e, özellikle yurt dışında yaşadığım süreçte e, en çok tartışılan sadece Türkiye'de değil e, evet. dünyada da en çok tartışılan Osmanlı padişahlardan bir tanesini e, Fatih olduğunu fark ettim e, nereye gitsen hangi coğrafyada hmm. e, insanlarla karşılatsan e, sürekli olarak Fatih hep gündeme geliyor İstanbul'un feti gündeme geliyor. İstersen küçük bir anekdot anlatayım. Tabii. Yani e, bir, bir defasında tam işte doktoramı yazıyordum. O ara eşim Japonya gittiği için ben de Japonya'ya gitmiştim. Japonya'da Kyoto'yu dolaşıyoruz. Orası son derece İstanbul'a benzeyen tarihsel bir mekan aslında. Orada yani Güney Afrika, Güney Amerikalı birisiyle karşılaştım. O zaman da Real Madrid'de Huku Sanchez diye birisi Top oynuyordu, futbol oynuyordu. Ben sürekli olarak onun üzerinden bir iletişim kurmaya hmm. çalışıyordum bu arkadaşla. O da sürekli olarak Fatih ve İstanbul'da. <gülüyor> <Tabii> iletişim <gülüyor> Evet, kurma şekli yani olarak. sohbet ediyorsun. Hmm. Ne, ne, bir ortak hmm. bir konu bulmak gerekiyordu. E, ortak konumuz işte Fatih. güncel bir işte hmm. futbol olay değil de işte 500 yıl önce yaşamış bir tarihsel olay ve onun önemli Hı. figürlerinden bir tanesi yani Hı. dolayısıyla Fatih işte e, e, kültürel hafıza da ve popüler hafıza da sadece Türkiye'nin e, de gündemde olan birisi Hı. değil Hı. aslında farklı ülkelerde de kültürlerde de Hı. özellikle dindar kesimler yani muhafazakar hislettiyen Hı -hı. özellikle katolikler işte İstanbul'un kaybedilişi çünkü benzer evet. e, tecrübeleri onlar da tarih. Piyesler falan da var değil mi yurt Fatih'in kendisinin falan. de evet. içinde olan. Yani oldu. o travmanın devam <gülüyor> ettiğini görüyorsun. Evet. Burada da travma var. Bence orada da travma var bizde. Tabii, tabii. Işte o büyük imparatorluktan küçük bir ulus devlete dönüş var. Evet. Fatih'te bir altın çağ yani neticede. Evet. Evet ben de mesela bir e, Mayıs ayında tesadüfen Yunanistan'daydım ve e, benzer bir tecrübeyi şeyde yani orada yaşamıştım. Hani bizim evet. için ya da Türkiye için diyelim yükseliş ama öbür taraf için bir düşüş hikayesinin. Nasıl... Balkanlarda büyük bir travma var evet, zaten. Yani o travma gerçekten dünyada e, hem konuşulan hem de onların edebiyatları, ağıtlar vardı. Mesela Yunanistan'da da bol miktarda Hani bu İstanbul'un düşüşü üzerine, evet. evet, o yüzden peki mesela e, Türkiye'de ilk e, Fatih'in temsiline baktığımızda e, ya da işte çünkü romanlar üzerinden baktığında evet. ilk hangi dönemde ortaya çıkıyor? Ya aslında şey e... Şiirde, Abdullah Kamit'in şiiri hmm. var biliyorsun. işte Merk adı Fatih e, evet, ziyaret şiiri. Daha sonra 1910'larda Fatih dönemiyle ilgili bir kitaba, şimdi Şark Şimal'ı mıydı? Hı -hı. Şimal, e, şimdi kitabın tam ismini unuttum ama orada Fatih yok mesela. O konuda yok. yazan e, arkadaş, onu Fatih hakkında yazılan ilk e, Türk romanı olarak, tarihsel roman olarak görüyor. Ama Fatih hiç orada fiziksel olarak yok. Mevcut işte. Değil, evet. E, oradaki karakterler Fatih hakkında sürekli konuşuyorlar yani. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. şey, onun ne kadar işte hoşgörülü bir padişah büyük olduğundan yüce. büyük yüce. Ve bu, oradaki konuşan karakterler de daha çok gayrimüslimler yani. Evet. Onun üzerinden bir Fatih'i idealleştirme olduğunu görüyorsun aslında. Inşa... 1910'lar şey tam işte o İttihat ve, İttihat ve Terakki dönemi, ulus inşa süreci dolayısıyla hala Osmanlı'yla tam bir kopuş yaşanmamış henüz. Hı -hı. Dolayısıyla ötürü bir şey var. Aslında şeyde. var aslında. Evet bir de daha aslında Namık Kemal'den aslında itibaren tam da bu hani bir millet inşa etme süreci ya da bir millet tanımlama süreci başladığı andan itibaren Fatih önemli bir figür olarak ortaya çıkıyor. Mesela Namık Kemal'in de yazdığı tarih evet. biyografilerinden birisi Fatih'le Fatih, ilgili. Evet. Yani tam da bu millet tanımının. İdali evet. söz konusu olduğunda Fatih, yani ki Abdülhamid'in de merkezli Fatih ziyareti yazdığı dönem, onun neredeyse son dönemi artık. Aynen. Yani evet, o evet. şey dönemi. Dolayısıyla e aslında Tanzimatçılar her şeyin gibi onun da öncüleri, evet. onun çok farkındalar. Evet. Daha çok belki Osmanlı kimliği etrafında bir ulus i̇şte. projeleri var evet. ama evet, evet. İmparatorluk neticede dolayısıyla ama bir modern. Kimlik inşa sürecinin aslında tanzimatla, tanzimatla başladığını Tabii, yani, görüyoruz. Yani yani Birdenbire Cumhuriyetle çıkan bir şey değil. Doğru. Yani. Evet. Evet, bu da çok önemli ama. Mesela evet. Türkiye'deki edebiyat tarihlerinde hatta zaman zaman siyasi tarihte de bu iş nedense hiç tanzimattan değil hep Cumhuriyet'le birlikte başlatılıyor. Evet. O yüzden haklısın. Gerçekten bu işin tanzimat sürecini unutmamak gerekiyor. Bir de şey de önemli. Yine Namık Kemal'in bu Fatih'ten bahsederken. E, ...tarihi de inşa etmeye yönelik... ...bir tartışma açması... Evet. ...çünkü orada... E, işte ...hem Osmanlı'nın geldiği yeri... ...tartışıyor önce Osmanlı tarihinde... ...sonrasında Çandarlı'yı... ...mesela Çandarlı ailesini tanımlaması... ...Çandarlı'nın işte evet. bir takım... ...sorunlarına dair... Evet. E, ...fikirler beyan etmesi... ...tam da aslında... ...şekillenmekte olan bir... E, ...modern kimlik ...modern inşası. kimliğin evet. çok açık ipuçlarını veriyor... Peki sonrasında mesela 1910'lardan sonra Cumhuriyet'e i̇şte doğru 1900, geldiğimizde. Aslında benim biraz da şeyle 1920'lerde falan ben işte bir dönem e, erken Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı dersleri verdim. Daha çok biliyorsun edebi metinler üzerinden e, hı hı. bu işin nasıl olduğunu işte o ulus nasıl tayin ediliyor, inşa edilmeye çalışıyor. Edebiyatın bu inşa sürecindeki katkıları ne? Hı hı. onu merkeze alan der, ders veriyordum. Benim orada dikkatimi çeken tamamedi bir metinler ve sürekli olarak Osmanlı'nın yıkılış dönemiyle ilgili metinler. İşte şey sinekli bakkal Bakalım, işte kiralık konak evet. diğer geç Osmanlı dönemine hal alan metinler. Ben orada o zaman daha erken Osmanlı dönemleri nasıl metinlere yansıyor Onu merak etmeye başladım. O da beni tarihsel romana Götürdü. götürdü. O zaman da işte Tepe oğlunun romanlarıyla <gülüyor> evet. karşılaştım. Aslında ilk metin onun ilk romanı şey Deli Deryalı ve Kanuni hakkında bu işte biz muhteşem yüzyılda gördüğümüz <gülüyor> o, o ilişkiden çok daha kaotik bir <gülüyor> Hürrem ve Kanuni, kanuni şeyi, ilişkisi var. Neredeyse işte ne bileyim Hürrem'i bırakıp bir türlü ...savaşlara gidemeyen bir padişah potresi şey yapıyor. Dolayısıyla ben orada gördüğüm şuydu geç Osmanlı dönemini sürekli olumsuzlaştıran bir egemen söylem var. Hı hı. E, ama aynı şey işte bizim bugün klasik dönem olarak gördüğümüz ve sürekli olarak romantikleştirdiğimiz dönem için de söz konusu olduğunu fark ettim o beni başka metinlere götürdü. Onlardan bir tanesi de Karadout. İşte evet, en çok bayağı popüler bir kitap zamanında çok, çok yayınlanmış çok... E, yani tefrika ediliyor, yayımlanıyor. Sonra küçük işte 4 cilt olarak yayınlandı. Sonra onun özet kitapçıkları falan var. E, hatta sinemaya falan da uyarlanmış. E, uyarlanmaya ama işte metin yok şu an elimizde. Evet, evet, şimdi orada bir ara verelim tamam. istersen bir İstanbul şarkısı çalalım bugün diye düşündük madem İstanbul <gülüyor> konuşuyoruz Fatih dolayısıyla. <gülüyor> Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople, been a long time gone, old Constantinople, still it's Turkish delight on a moonlit night, every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople, so a you. Liked it better that way Take me back to Constantinople No, you can't go back to Constantinople Now it's Istanbul, not Constantinople Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks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 Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Halim Kara ve Halim Kara ile Osmanlı'yı tahayyül etmek tarihsel romanda Fatih Temsilleri adlı eserini e, konuşuyoruz. İlk Programın ilk bölümünde daha çok ulusun tahayyül edilmesi ve ulusun tahayyül edilmesinde edebiyatın rolü üzerinde kısaca durduk ve şimdi doğrudan Fatih Sultan Mehmet'in edebi eserlerdeki temsiline geçtik ve en son Karadavut'tan bahsediyorduk. Evet. Nizamettin Nazif tepedenlioğlunun Tepeden. zamanında oldukça ilgi görmüş eserinden. Şimdi bu da aslında Ahmet şey... Ahmet Haşim falan bile övmüş yani bayağı hmm. övgül alan bir... Tarih bölüm. tam olarak kaç Tezahmet, 30 30'lar e, mı? Bir, yok 1928 ha, falan. 1928 30'lara yaklaşık. 27-28 evet. o civarlarda. Peki onun çizdiği Fatih ya, ilginç orada işte bizim e, bugün gördüğümüz Fatih'in karşısında bir Fatih portresi var aslında... Ordu zaten isminden de anlayabileceğimiz gibi İstanbul'un fethinin merkezine çok kısa söylemek gerekirse hı hı. biraz basitleştirerek Karadağut'u yerleştiriyor aslında. Bir, bir tarafta halk kahramanı ve her şeyin onun için veren bir işte... Karakter var. Hı hı. Ana karakter var, Karadavut. Diğer tarafta da sadece kendi çıkarlarını düşünen ve sürekli Osmanlı sarayıyla ilintili ve sürekli olarak kendi bencil çıkarlarını düşünen bir Fatih var. Evet değil, değil mi? İkisi Bildiğin karşı karşıya şeyde. geliyor. Aşk düzleminde de karşı karşıya geliyorlar. Neçte de İstanbul'un is, fethini de onun kahramanlığıyla alınıyor. Yani evet. bugünkü hmm. tarih Aslında e, şey yazımının mi? tam tersi bir Fatih evet. Patresi. Bir de o zamandan bu zamana kadar pek arşivlerin ya daha doğrusu arşivci tarihçiliğin Türkiye'de evet. neredeyse hani e, o dönemlerde popüler tarihe kaydığı düşünüldüğünde Hani belirli bir ispatlardan çok e, ikna etmek ve bunu böyle işte senin de dediğin gibi romantize edip insanları ikna etmek i̇kna etme üzerine kurulu. Evet. Aslında benzer bir şey 2. Abdülhamit için de söz konusu mesela günümüzde daha gündemde olan evet. bir padişah evet. onunla ilgili tartışmalarda hani giderek büyüyerek e, artıyorlar. Şimdi bir de Fatih Sultan Mehmet ama özellikle gerçi bir de şeyi söyleyeyim mesela Nizamettin Nazif Tepe'den ne oldu? Bugün hiç bilmediğimiz bir yazar. Fazla bilmiyoruz. Evet, yani, yani Son zamanlarda bu Osmanlı'ya artan ilgiden dolayı falan biraz daha gündeme gelen birisi ama o, ama şey bu Karadağut daha sonra farklı yıllarda yayımlanıyor Mesela 1970'lere kadar falan farklı baskılarını görüyorsun kitabını ama işte mesela o Evet, e, olumsuz Fatih e, bölümleri metnin çıkaralım mesela tabi mesela bir sahne var Kıra Davut e, Fatih tokatlıyor falan Hı -hı. bunlar tabi, tabi hep <gülüyor> Bunların evet. çıkar Bunların hepsi çıkır aslında o da çok ilginç yani e, o kitabın kendi içinde değişiminin değişimi ben sinema'yı çok merak ettim mesela ne oldu falan orada neler oluyor falan. Evet, ama he. maalesef onu şey yapamadım Peki, ulaşamadım o metnin sinema Şimdi bu Nizamettin Nazif ama son, sonuçta otuzlu yıllarda falan daha gündemde olan bir yazardı herhalde. Evet, evet. 30'lı yıllarda gündemde olan daha sonra bir tarihçi arkadaşımdan öğrendim. Tabii ben tarihçi özellikle o tarih yazımıyla ya da dönemin arşivleriyle kurmaca arasında... ...ki farkın altını çizmek için... ...neticede kurmaca metinlerden bahsediyoruz... Fa ...fazla tarihsel malzemeye... ...girmedim mesela... Tabii. ...bazıları karşılaştırıyorlar mesela burada... Hmm. ...hakikat burada değil falan... Evet. O ...neticede o kurmaca bizim metinler... Yani. ...ama sadece bir şey, bir arkadaşım var... ...Osmanlı tarihçisi... ...Tepedelanoğlu'nun Osmanlı Sarayı'yla da... ...sürekli ile ilişki i̇lişki iyi olmayan... Hmm. ...bir aileymiş hmm. mesela... Ee, ...tabii bu kitabı yazdıktan sonra... ...öğrendiğim hmm. bir bilgi oldu... O tür bir şeyi de olabilir. Yani bir taraftan siyasi var. Bence evet. o erken dönem Cumhuriyet'in o radikal Osmanlı'ya bakışı ve o inkar söylemini bize Hı -hı. gösteren bir metin. Ama diğer taraftan başka dinamiklerin de söz konusu olabileceğini de Hı -hı. aklımıza getiriyor. Yani bu ilişkiler aslında epeyce evet. karmaşık. Peki altın çağı yani Fatih'i bir altın çağı olarak ne zaman? O şeyde başlıyor. Ben yani şunu fark ediyoruz Atatürk öldükten sonra 1940'lı yıllarda işte İstanbul'un fethinin yıl dönümü yaklaşın 550. yıl dönümü yaklaşmaya başlayınca resmi komisyonlar kuruluyor. Bir sürü kültürel ve işte konferanslar, kültürel faaliyetler var var, konferanslar veriliyor. Yani 1953 yılına gelene kadar aslında 10 yıllık süreçte bir hazırlanma, bir yeniden işte Osmanlı'yla müzakere etme, onunla barışma süreci bu. Birdenbire olan bir süreç değil aslında. Sonra 1950'lerden sonra bir sürü, zaten sen de biliyorsundur, hem tiyatro oyunu, hem şiir, evet, hem it, tarih, evet. e, tarihi romanlar falan çıkmaya başlıyor. Ben o altın söylemin de... İşte Antony Smith diye milliyetçilik hakkında yazan birisi var. İşte her ulusun bir altın çağa ihtiyacı olduğunun altını sürekli çizer. E aslında o radikal dönem bittikten sonra öyle bir değil Ulus anlatısı Tabii. yaratacaksın. Onun evet. hem böyle kopuşsuz bir anlatıya evet, ihtiyacı devamlılık var. Devamlılık şart. Devamlılık evet. şart. E hem de işte başarının oldu hem kültürel Hı -hı. olarak hem askeri olarak hem siyasi olarak... E, Fatih dönemi de aslında e, şunu da unutmayalım. Yani Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini de unutmayalım. Sürekli kaybettiğim bir Avrupa var ve tırnak içinde Avrupa'yı dize getirmiş bir padişah, padişah var. Evet. Dolayısıyla Doğru. son derece kullanışlı bir dönem aslında yani. Evet peki mesela sen e, sonrasında yani 50 ile 40'lı 50'li yıllarda işte Osmanlı ile müzakere dönemi bunun bir ee, süreklilik sürekliliği e, gündeme getiren bir tarih anlayışıyla da paralelliğinden bahsettiğimizde Aslında yavaş yavaş e, şeye de geliyoruz Hani edebiyat gerçekten o inşa edilen e, milletin mitlerini de yaratmaya başlıyor Kesinlikle. ve Fatih Aslında o mitlerin en temel figürlerinden evet. biri haline şu evet. bugün de öyle yani Kesinlikle Fatih Subi, bir de Fatih Sultan Mehmet'in ben en azından yani doğru mudur bilmiyorum. Herkesim tarafından kabul edilmiş yani Türkiye'de ulus devlet inşasını da bir tarafa bırakırsak hani evet. işte muhafazakar ya da muhafazakar doğru. olmayan herkesim için Fatih şey hani mitik bir figür. Mitik figür ama şöyle bir şey var ama herkesin de işte bu mitik zaten mitik olmasın çok önemli aslında çok iyi bir noktaya parmak bastın. ...mitik bir figüre dönüşünce o zaman Fatih algıları da değişiyor Çoğulaşıyor. aslında. Çoğullaşıyor. çeşitleniyor, katmanlaştırıyor. Evet. Bu da Fatih'in işte aslında biraz e, İsa'ya, İsa'da evet, mitik evet. figür. Evet, yani, evet. Belki aralarında çok fazla bir zaman Hı -hı. var. Ama o da işte farklı şekillerde nasıl hem Müslüman hem işte Hı -hı. Hristiyan aleminde... Evet, son evet, derece işte bu tutunamayanlardaki bir, gibi. Aynen, fatih yani hem müthiş, İsa hem Fatih'i şey edebiyatın ya. Edebiyatın müthiş bir malzemesine dönüşüyor yani. E, kendi hayatı da biraz onu veriyor yani. Son derece karmaşık bir hayat. E, son derece ilginç birisi. E, işte bir taraftan güçlü bir padişah ama diğer taraftan da işte bilime sanata son Çok derece... Veriyor. ...meraklı. Onun için e, edebiyat şey... için bulunmaz bir malzeme aslında. Evet. Dolayısıyla anlayabiliyorum niçin bu kadar Evet yani e, mesela aynı şey gördüğünü. Kanuni işte ya Sultan Selim Ya da hatta 2. Abdülhamit için Bugün bile o kadar gündemde olmasına rağmen evet. Yani bir mite dönüşemediler henüz Yani ama Fatih Mitik bir figür olarak dediğin şey çok doğru Her kesimin e, evet. Çoğullaştırarak ve kendine istediğini alarak Evet e, temellik şeyi... ediyor İşte onu çeşitlendiriyor Katmanlaştırıyor bir de yani şey yani Diğer mitik metinlere işte Gılgamış'la falan Hı. şey yapınca ya da Homeros'la falan aslında görüyorsun. Çok kısa bir zaman geçmesine rağmen fark edebiliyorsun ve her şeyin malzemesi. Evet. Yani sadece işte popüler tarihsel romanın değil ciddi tarihsel romanında. Evet da doğru. Ciddi tarihinde. Ciddi tarihinde malzemesi. Sinemanın da malzemesi. Doğru. Hala filmler çekiliyor. Çocuk kitaplarında malzemesi ve bu malzeme olmak... Sadece Türkiye özgü değil yani e mesela benim yine yurtdışında tanıdığım Müslüman kişiler arasındaki da yani işte Mısırlı bir anne ile Amerikalı bir babanın çocuğu çocuğuna Fatih filmleri izlettiğini biliyorum. Hmm, evet. Dolayısıyla sadece Türkiye'de devam eden bir popülerlik ya da mitlik bir durum söz konusu değil aslında dünyanın çeşitli ülkelerinde. Olan bir şey yani. Müslümanların da çok acayip bir ilgisi var. Yani Malezyalı bir Müslümanın da ilgisi var. İşte Chicago'da yaşayan bir Müslümanın da var yani. Öyle bir şey de var. Evet. Tarihçilerin de, hatta ressamların da. Evet çok, e, Evet. Evet. Bugün e, 94.9 Açık Radyo'da, günün ve güncelin edebiyatında Osmanlı'yı tahayyül etmek tarihsel romanda Fatih Temsilleri adlı eserini konuştuk. Halim Kara'nın eserini. ESYR Boğaziçi Üniversitesi yayın evi tarafından yayınlandı. Çok teşekkür ederiz Salim bugün ben de burada çok olduğun davet için, davet ettiğin için. Güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşça üzere. Kalın.